Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sizlerle Ergen Şen Yuvayı konuk edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ergençhan Yuvayı dinledikçe sizin de hemen internete yeşilis.com'a gireceğinizi ve bana bir kez daha ne iyi ettin de davet ettin diyeceğinizi tahmin ediyorum. Sevgili Ergençhan yuva önce Ergen isminin çok ilk defa duyduğum için o ismin anlamından başlayıp sonra kim olduğunu Bugüne geliş hikayenizi dinlemek için mikrofonu size bırakıyorum. <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Ee, ergem, e, güzelim bir tanem demekmiş. Ee, babam bulmuş ben doğduktan sonra. Biraz zor elde edilmiş bir çocuğum. O yüzden tek de çocuk kaldım. Ee, böyle bir isim verdiler. Onlar için de bir tane olmaya bir tane kaldım zaten. Hikayeme gelince e, İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ondan sonra hemen akabinde e, yurt dışında üniversite eğitimim için gittim. E, uluslararası ilişkiler okudum. Ve çevreyle ilgili de bir e, konsantrasyon yaptım. Dekanlıktan e, izinle. Akabinde e, o zaman 90'lı yılların sonuydu. Ve herkes gibi finans dünyası çok cezbediciydi. Ben de finans dünyasında çalışmaya başladım. Amerika'da ilk önce işte Mary Lynch, daha sonrası Dünya Bankası gibi kurumlarda çalıştım. E, 2000'lerin ortasına doğru... Biraz 2000'lerin başına da yaklaşırken biraz ne yapmak istediğimi karar vermek için yine finans konusunda bir master yaptım. Ee, özellikle Amerika'da dotcom yani internet dünyasının yeni ayaklandığı zamanlardı. Her sağlı sol zaten 2000'de e, dotcom boom denilen e, patlama yaşandı. Ama hemen ön, öncesinde e, ben acaba ne yapabilir herkes bu sektöre de yöneliyor. Finans masterından sonra bir de teknoloji master yaptım üzerine. Bunlar da çalışırken devam etti. Çok yoğun bir gündemden sonra e, 2005'in sonunda, 2006'ında e, Türkiye'ye döndük eşimle. Ee, aşağı yukarı 11 sene sonra ilk defa Türkiye'de yaşamaya başladık. Çok heyecan vericiydi bu. Ee, biraz da ne yapmak istiyorum ilgili güzel bir kendime de iyi bir e, beklemeden bir şey almış oldum. Bir teneffüs almış oldum. Ne yapmak istiyorum, nereye gitmek istiyorum diye. Ee, ilk önce kurumsal hayata, finans dünyasına karar dönmemeye karar verdim. Ee, Akabinde aynı zamanda kızım doğdu 2006'nın sonunda. Hmm, ne yani güzel. Onun kızım. adı ne? O da Alisa. Çok mu güzel. Evet. Ee, kızım doğduktan sonra e, birçok annenin yaşadığı bir değişimi yaşadım. Ee, i̇lk önce... Ona sağlıklı ürünler vermek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum, onun daha iyi bir dünyada olmasını yaşamasını istiyorum. Ama ciddi kaygılarım var. Ne yap? Bir şey yapmak istiyorum. Yani ne yapabilirim diye arayış içindeyim. Ee, ve bir güzel bir vesileyle Algorithm Climate Reality Project, şimdi Reality Project oldu o zaman Climate Project Derneği de yapan bir hanımla tanıştım. ...Türkiye'ye gelmişti. O bana, o beni e, Amerika'ya yönlendirdi. Onlar beni Türkiye'de böyle bir şey bir e, pro bono bir konuşmacı olmamı istediler. İklim değişikliği ile ilgili bilgilendirme, insanları bu konuda yönlendirme yapmam için. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Algor'un Algor e, eğitimi verdiği bir ekiple beraber buna başladık. E, bu ekip dediğim Amerika'da oluyor tabii ki. Ben Türkiye'de tek olarak başladım. Amacım bunu daha da fazlalaştırmaktı. Evet. Ve iklim değişikliği ile ilgili ne yapabilirsiniz derken en önemlisi çözümü bir parçası olmak. Herkese çözüme bir parçası olun diyoruz İstanbul'da ama ya da Türkiye genelinde. Çünkü farklı yerlerde de farklı şehirlerde farklı köylerde bile konuştum. Çözümün parçası olun dediğimde Türkiye'den örnek veremediğimi gördüm. İklimde. Ee, ...örnekler var ama parça parça bir yerlerdeydi... ...köşelerdeydi... ...ben o örneklere ilk önce nasıl ulaşırım diye düşündüm... Ee, ...aynı zamanda benim de kendi kızım var... ...organik yemek istiyorum... ...sağlıklı beslemek istiyorum onu... ...sağlıklı seçimler yapmaya yönlendirmek istiyorum... Üreticiler açısından mı örnek diyorsun yoksa sivil toplum açısından mı? Şimdi şöyle, mı? siz birisine çözümü bir parçası ol dediğinizde bunun toplu taşıma kullan demekten ne yiyeceğini söylemekten ne kullanacağını söylemeye kadar uzanan büyük bütüncül bir dünya var aslında orada. Buradan örnekler vermek zorundaydım. Şimdi ben Algor'dan Amerika'da bu eğitimi aldım. Tabii ki örnekler Amerika'dan ya da dünyanın farklı yerlerine ama Türkiye'ye. Çünkü biz Türkiye'de farklı şeyler yaşıyoruz. Farklı bir kültürdeyiz. Farklı coğrafyanın getirileri ve götürüleri var. Bunları anlatmak durumundaydık. Çok önemli. Ee, ve bir çare bulamadığımı gördüm. Ee, o zaman acaba ne yaparız? Ne yaparım diye e, yola çıktığımda ilk önce e, bir Türkiye'deki bakalım bu... Üreticiler kimler, kim ne yapıyor dedik. 2009-2008'in başı sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nden çok başarılı bir öğrenci. Şimdi kendisi Cornell'da PhD yapıyor. Bize çok güzel bir araştırma yaptı. Ve bence bu araştırma çok şey anlattı. İlk önce ben Türkiye'nin bu kadar büyük bir organik sertifikalı ürünler üreticisi olduğunu ve bunun neredeyse %80, %90 gibi bir kısmının yurt dışına ihraç edildiğini ve ...iç pazardaki talebinin azlığından... ...haberdar değildim. Bu şekilde... ...bir bilgim yoktu ve tabii talep... ...az olunca da az ürün var ve bu... ...ürünün raf ömrü az oluyor. İşte e, Buğday Derneği'nin çok... ...güzel girişimleri var ama... İşte misal veriyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz şimdi başka başka yerlerde de var ama bir tane ekolojik pazarımız vardı. E, bu koca 17 milyonluk şehir için çok az olduğunu düşündüm. E, ama bunun da artması nasıl olur acaba? Neler yaparız bunlar artabilir diye e, bir yola çıktık. İlk, i̇lk başında dedik ya bu küçük işletmeleri... Ee, ...keşke biz bir online platform versek, burada satışlarını yapsalar. O zaman konuştuğumuz teknoloji şirketleri dediler ki, teknoloji partneri olmak için e, görüştüğümüz şirketler... ...ya işte böyle bir şeye girme, herkes satış yapıyor. Böyle bir şeye girersen e, bunun, bunun para döngüsü olmayacak, biz de sana partner olmayacağız dediler... Geri döndüm. O zaman e, ilk başına yaptığım Climate Reality Project'i beraber Türkiye'de başlattığımız arkadaşım Georgie Benardete vardı. O sonra yurt dışına döndü. Bu sefer ben geri, o yurt dışına geri döndüğünde ne yapalım diye düşündüm. İlk önce yeşil rehber olsun bu dedim. Yani bir yeşil rehber olsun. Herkes evinde işte köşesindeki etraftaki evinize yaşadığınız yere en yakın. Organik sürdürülebilir ürünler nerede bulunuyor? İlk önce ürün bazında konuşalım. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Çünkü bazen insanlar yürüdükleri caddedeki o dükkanı bile görmeyebiliyorlar. Onları nasıl daha görünür kalabiliriz dedik. Ve ilk önce bu bir yeşil yapar olarak başladı. Aynı zamanda yola çıktığımızda bizimle başlayan e, editörümüz, işte bizimle başlayan e, çok sevdiğim arkadaşlarım dedik ki, ne ihtiyacı var? İçerik ihtiyacımız var. E, biz bu şehirde yaşıyoruz. Nerede? E, atık elektroniğimi atacağımı bilmem lazım. Bu şehirde hafta sonu neler olduğunu farklı nerelerden öğrenebilirim? Neler var diye. Ama ya. hep yeşil. Hep kapsamında hep yeşil değil mi? Hep yeşil kapsamı. Hep yeşil kapsamı. Bir de şurada şöyle bir önemli bir şey var. Tekrar e, biraz Climate Reality Project bana şunu gösterdi o zaman. ...harika işler yapan STK'lar, harika işler yapan insanlar var... ...ama herkes biraz kendi köşesinde nasıl ben bunları ortaya çıkartırım... ...nasıl herkesi desteklerim dedim. Onların sesi olurum. Aynen herkesin sesi olayım. Yani herkes buyursun buradan her kampanyayı duyuralım... ...aynı zamanda kobilerin yaptıklarını anlatalım... ...çünkü aslında e, her ne kadar bir tanesinin e, şey amacı, e, kuruluş amacında... Keramacı gütmüyor diyor desede aslında öbüründe keramacı gütmesi demek çok büyük bir para kazandığı için ikisinin aslında birbirini çok ne destekleyen ne kadar e, ahlaki ticaret yapıyorsa Hı. öyle değil mi? Aynen öyle. Yani kendi birbirini destekleyen buradan çok öğrenilecek şeyler vardı. Bu şekilde Yeşilist hem içerik veren hem de aynı zamanda işletmeleri gösteren, bu konuda çalışan işletmeleri gösteren bir mecra olarak 2010'un başı 2010'da hayatı başladı. Ee, ...zaman içinde tabii ki devinim gösterdi. İhtiyaçlara göre neler oluyormuş, nasılmış... İlk başında başladığımız yerden biraz daha farklı bir noktaya geldik. Yeşilist'in ee, ama ana amacı şu... ...bu hayatta ne yapabileceğimizi, günlük hayatta ne yapabileceğimizin... ...en kolay anlamında, en kolay, en basit şeklinde herkesin imkanları dahilinde... ...çünkü organi ve yeşilin çok pahalı, ulaşılamaz olduğuyla dair bir kanı var... İmkanlarınız zahine ne yapabilirsiniz ilk önce onu sorgulayıp onu yapmanız birer birer çünkü o birer birer bir yerlere çok güzel gidiyor nasıl yapılabilir? Yeşilin amacı buydu. Herkesi buna yönlendirmek. Olabildiğince yeşilin öyle işte sıkıcı olmadı çünkü ben biz çok eğleniyoruz kendi içimizde, onların da yani kullanıcıların da eğlenmesi. Evet. şey Herkesin var yani onu yeme, bunu ye bunu yapma filan diye stres oldum duygusu da var. Haklısınız aslında. Şimdi, <gülüyor> haklı olarak dediğiniz gibi gerçekler biraz ürkütücü oluyor. Eğer kötü bir belge bir, bir bilgi veriyorsa karşı tarafa ya bu büyük bir ümitsizlik hissi veriyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ya da ya da bir harekete, bir yere yönlendirmemiz gerekiyor. Biraz işinse buna çare olmaya çalıştık. Ee, hiç unutmuyorum. Ben işte ilk ilk climate project'i başladığımda bir sosyologla görüştüm. Dedi ki bana Türkiye yapısını bir anlatır mısın? Ben belki bir şeylere çünkü konunun bazen çok içinde olduğunuzda anlayamıyorsunuz. Dedim ki bana bir şey anlat. Yani nasıl ben bu mesajımı doğru veririm? Dedi ki yapacağın hiçbir şey yok. Biz kaderci bir toplumuz dedi. Sen iklim değişikliği olacak, işte harekete geçtiniz, geçtiniz, geçmedik, yandık, kül olduk, bittik derseniz yapacak bir şey yok. Zaten kaderdi diyecekler. Kader buymuş, yapacak bir şeyimiz yok diyecek insanlar. Burayı yönlendirmemeye çalış herkes dedi. Yani o kadercilik zaten olacak. Zaten biraz o kaderciliğimiz çok fazlasıyla var. Bir diğer problemimiz kronik güven güvensiz bir toplumuz. Ee, ne? Organiye'ye güveniyoruz. Bunun nedenini de sordun mu? Yani bu benim kafamı çok meşgul ediyor. Bu başka bir program konusu. <gülüyor> evet. Yani neden bu güvensizlik? O Merak ediyorum ona. Ama araya girip çıkıyorum tekrar. Evet. Ee, e, sordum ama ona o artık toplumun bir parçası. Yani o ya gerçekten... Mutlaka faktörleri var bunun. Bunu Hı. da aşmak zorundayız. Araya giriyorum. Özellikle Buyurun. bilerek lütfen. giriyorum. Ee, burada... Ee, sosyolog kimdi bilmiyorum, ee, teşhislerine tamamen katılmakla birlikte e, sosyal girişimciliği önemsememin nedeni de tam bu noktada e, şey yapıyor, kendini gösteriyor. Sosyal girişimcilik pozitif bir yaklaşım biçimidir ve bizim batı eğitimi almış kişilerimizle, Batı kültürüyle Doğu kültürünü harmanlamış kişiler arasındaki fark da budur. Yani o harmanı yaptığımız zaman biz... ...hakikaten bu ülkede hem çözümün parçası olanların sayısı artıyor... ...hem de bize güven artıyor. Bu da sosyal girişimcilikten geçiyor. Çünkü böyle gelmiş böyle gider diyenler zaten bir tarafta. Böyle olmamalı diyen tamamen Batı kültürüyle şartlanmışsa... Onlar da zaten hiçbir zaman toplumla buluşamıyorlar. E, sosyal girişimcilik ise bu arayı kuracak, denge kuracak bir e, olay aldığını çok inanıyorum ve sizin yaptığınız çalışmada da bunun ayak seslerini du du duyuyorum. Umarım. ...devamınız çok daha iyi olacak. Ben zaten ön konuşmada... ...demiştim. Kimdirden... ...yeşilist.com'a gideceğiz... ...tahmin ediyorum demiştim. Nitekim... ...ikinci sorumuza... ...geçmiş olduk. İstersen... ...neden yapıldı diye... ...üçüncü sorum zaten cevaplanmış oldu. Burada yeşilist... ...kimlerden oluşuyor sorusunu da... ...sorayım. Sözü yine size... ...bırakayım. Memnuniyetle. Ee, yeşilist... E, ...biz Yeşilist'te bir ekibiz önce. E, çok güzel bir ekibiz. E, ana ekibimiz aslında ana. E, her şeyi koordine eden bir beş kişilik bir ekibimiz var. Ee, i̇şte bunun içinde teknoloji olarak anlamında destek veren bir, bir kişi var. Editörümüz var. Ee, pazarlamamız var. Ee, bir de işte bütün yazar yazı konularını biraz koordine eden bizi biraz kendi içimizde hep konuşmaktığımız beraber yönlendiğimiz bir arkadaşımız var. Bununla beraber biz Yeşiliste herkesin sesini duyurmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ee, başarı hikayelerini güzel araştırmaları yaptı, yapılan özellikle bu konuya ilgi e, dair neler yapılıyorsa bunları biraz bu hayat stiline dair neler varsa bunları e, göstermek istiyoruz. O yüzden de zaman içinde bize işte yazarlık yapmak isteyen e, bizimle görüşen ay senden de bir şey duyuralım dediklerimiz hep oluyor. Onları da ...kendi bünyemizde sürekli onlardan gelen talepleri, onları e, anlatıyoruz. E, zaman içinde çok değerli stajyerlerimiz oldu. Onlar bize çok güzel bilgiler verdiler. Gerçekten e, üniversite gençliğinin çok farklı bir yerde olduğunu görüyoruz onunla beraber. Onların bu arada iş gücüne katılmalarıyla beraber çok farklı bir e, toplum oluşacağını düşünüyorum. Hele son yıllardaki bu girişimcilik... E, şeyi, rüzgarı diyeyim. Çünkü ciddi bir rüzgar var şu anda. Hiç olmadığı kadar. Onda gençlerin çok önemli bir rolü olacak. Özellikle işte 20-25 yaş o grubun. Onların güzel katkıları oluyor. Aslında Yeşil'iz. Biz bir işte çekirdek bir ekibiz ve bizim açılımlarımız diyebilirim. Burada şeye çok önem veriyoruz. Ortaklığa yani başkalarıyla yapabileceğimiz başka ...web siteleriyle olabilir... ...başka bu konuda çalışanlarla... ...onların sesini duyurmak, onları daha büyütmek... ...çünkü ben şeyi çok inanıyorum... ...hepimiz birbirimizi çok duyurmalıyız... ...başka kuvvetler gelmeli... ...bu STK'lar... Kişiler, kurumların yaptıkları ve kişilerin yaptıkları, yani bunların birbirinden ayıramayacağımız düşünüyoruz. Böyle, o yüzden Yeşilist'i e, tek bir ekip olarak anlatmak zor. Ama bu beş kişi biraz her şeyin e, ne derler tabiucayısı yürütme kurulu, yürütme kurulu, e, bir de e, bir e, etrafımızda güzel bir topluluk var. Bununla beraber bize danışma kurulu gibi yardımcı olan çok özel insanlar var. Hatta onları yakın zamanda duyuracağız diye şiysen inşallah. Gerçekten e, her adımımızda bize destek olan, biraz şöyle olsaydı de, dediğimiz ve ne e, ve fikirlerine çok saygı duyduğumuz kimseler de var. Şimdi bu aslında tam da e, sosyal girişimciliği bana anlatıyorsunuz. Bunu da duydukça da böyle hoplamamak için yerimde e, zor tutuyorum kendimi. Çünkü katılımcılık çok önemli ama yürütmenin başının da bu anlayışa sahip olarak bu kapsayıcı e, tavrı benimsemesi gerektiği e, malum. Şimdi yeşilis.com bir e, sivil toplum kuruluşu değil. Bir ticari şirket mi yoksa sadece bir platform mu? E yeşiliz.com bir ticari e, e, girişim neden böyle bir girişim? E, bunu yaparken ilk önce e, başladığımızda nasıl başladığımızı anlatayım size. Şimdi yeşilili.comu ben başlattığım zaman, ...dedim rehberden bahsettim size... ...bir işletme grubundan bahsettim... ...bu işletmeleri tek tek aradık... ...işte neredeler, ne yapıyorlar... ...ürünlerini öğrendik, ne yaptıklarını... ...ve açıkçası ilk önce inanmayacaksınız... ...onlarla habersiz bir web sitesimize koyduk... ...sonra telefon ettik... ...dedik ki biraz zaman geçince... ...bakın biz böyle böyle bir yere sizi koyduk... ...biz şuyuz, buyuz... ...bunu yapmamızdaki sebebimiz de biraz yumurta tavuktu... ...dedik ki biz beni hiç tanımıyorlar... ...ben bu sektörde çalışmadım... Ee, ...herhangi bir insan size arasa... şirketinizi koyacağım dese... Nereye sonra dersiniz? ya Biraz bir kendini göstermesini istedik. Ee, ve böylece işletmeleri koyduk. İlk önce işletmelerden buraya giren işletmeleri oraya ekledikten sonra bir çalışma modeli çıkarttık. Ee, ve dedik ki buraya gelen işletmelerin belli bir e, işte bize bir katkısı olsun. Ee, burada kampanyalarıyla destek isteyenler, reklam vermek isteyenler... E, Tamamıyla ben burada olacağım, şunları, şunları yapmak istiyorum diye farklı bir şey yapmak istiyorum ve bir şir, bir şey bir kurum kurma ihtiyacımız oldu. Şimdi e, az çok Climate Reality Project'e acaba dernekleştirebilir miyiz diye araştırdığımda dernek yapısının hiç esnek olmadığını gördüm. E, o zaman Türk Ticaret Kanunu için e, görüştüğümüz bir mali müşavirle dedi ki bana yapabileceğimiz ben B Corporation denen Amerika'da özellikle olan vekar amacı e, gütmeyen, yani daha doğrusu karını, not, for not for profit denilen şirket yapısını araştırın. Fakat dediler ki bu böyle bir şey Türkiye'de yok. yok. E, bunu da koymanı tavsiye etmeyiz e, bir kurumla sağlaşma içinde. Bu doğru olmaz. Çünkü bu yanlış anlaşılacak bir şeydir. Biz böyle bir şirket kurduk. Ee, kurmamızın sebebi işte faturalandırma başka şeyleri bunların hepsini doğru yapmakta zaten yapmaktı. dernek kurduğun zaman iktisadi teşekkül yine şirket kuracaksın aynen bir de öyle bir durum bir var bir de öyle bir bağlanacaksın dernek Ay, evet, bir olarak bir de dernek de beni bağlayacak evet. ee, ve bir şirket kurduk yapmak istediğimiz dediğim gibi bu COBİ'leri özellikle şimdi benim asıl buradaki yeşilisteki amacımız özellikle küçük orta boydaki işletmelerin günlük e, operasyonel şeylere işte operasyonu işletmeye o kadar fazla zamanları, vakitleri ve bütçeleri gidiyor ki pazarlama, görünürlük gibi şey konularda fazlasıyla aktif olarak çalışamıyorlar. Zaten bunlar çok meşakkatli ve e, büyük bütçeler isteyen şeyler. Biz de diyoruz ki onlara biz zaten bir platform oluşturduk. Gelin burada bir size kampanyalar yapalım. Sizi duyuralım. İcabında burada yapmadığımız bir şey ise bile sizinle yani her şirketin tabii ki ihtiyacına göre nasıl bir şeyler yapabiliriz? Nasıl daha küçük bütçelerle nasıl bir pazarlama e, projesi hazırlarız onlara? Bu böyle bir e, yapıya büründüğü Yeşilist. İçeride işletmelere dahil. E, gelir modelimiz dediğim gibi işletmelerle yaptığımız bu çalışmalar, e, kampanyalar, sponsorluklar, e, reklamlar olarak biraz zaman içinde e, gelişti. Kendini sürdürebilir hale geldiniz mi? Kendimizi yavaş yavaş to toparlıyoruz diyebilirim. Tabii ki bu meşakkatli bir süreç. Burada ki en büyük dertlerimizden bir tanesi herkes de e, biraz şu var. Yani STK'lar bunun fazlasıyla biliyorum yaşıyorlar. Bir şey yapıldığında ee, sosyal sorumluluk gibi görüldüğünde sanki sosyal sorumluluk yapan insanların hiçbir para almasına gerek yokmuş. Sanki bu havadanmış gibi bir hava var. Aslında yani en azından burada çalışan nasıl ekibi... Nasıl de... yaşamımızı devam ettiriyor? Yani Bırak ekibin... kurumun nasıl devam edecek? <gülüyor> çalışan ekibin daha iyi yapması, daha çok büyümesi, daha iyi beyinler getirmesi için buna ihtiyaç var. Ama böyle bir algı problemi var. Herkes de buna o kadar alışmış ki büyük kurumlarda biraz da şöyle bir şey var. Ya nasıl olsa işte bizimle çalışıyorsunuz gibi. Öbür kurumlar diyorlar ki ya herkes o kadar herkes bunu bedava yani bedava olmasıydı de şey olarak biraz böyle e, değerini tam anlamıyla vermekle ilgili şey var. Biz gerçi çalıştığımız şirketlerle bunu yaşamadık ama genel anlamda böyle bir hava var. Ben STK tabii, ve bu kuru, bu e, Bicrada çalışanlar için konuşuyorum. Ee, ama biz açıkçası sürdürülebilir olmaya başladık. İlk önce o çok güzel bir Ezber haberdi. bozmak kolay değil. <gülüyor> ee, e, evet. E, ve olduğumuz yerden de çok mutluyuz. Ve çok büyüdüğümüzü hissediyoruz. Önümüzdeki 2013'de çok heyecan doluyuz. Önümüzdeki yıl için. Peki o zaman son dört dakikaya Hı. girmişken tam da o noktada... Bir soru sorayım. Son dört dakikaya girdik. Hemen sorumu sorup sözü size bırakıyorum. 2013 planları için ve ondan sonraki e, gelecek planlarınız için neler söylemek istersiniz? E, 2013 bizim için heyecan verici bir yıl olacak. İlk önce onu söyleyeyim. Çünkü... E, ...ilk e, zamanlar... ...büyüme zaman doğuştu. Şimdi biraz büyümeye başladı. Çocuğu biraz büyüttük. Bir, i̇ki kızım var. Yürümeye benim. başladı mı? Yürümeye mi? başladı. İki Allah kızım canım, var benim. Üçüncü kızım da yeşil istiyorum zaten. Ondan sonra bence yürümeye başladı. Şimdi artık daha büyümesi için... E, ...hedeflerimiz var. E, burada... Biraz demin daha evvelsinde free cycle'dan bahsetmiştik. Ortak kullanım hareketleri, neler yapılabileceğini, sosyal olarak biraz daha toplum içinde bizim günlük hayatta neler yapabileceğimiz, biraz daha vurguladığımız, biraz daha bu şirket işletmeleri örne çıkartacağımız belli projelerimiz olacak. Belli onları biraz daha hep online görünüyorduk, biraz daha offline'da. Daha olacağımız, biraz daha kendimiz duyuracağımız güzel projeler olacağını düşünüyorum. Gelecek yıllarda da bunun büyümesini arzu etmekle beraber ne görüyorsunuz? Yeşilist nedir derseniz biraz e, yeşilistin yeşille organik ve sürdürülebilir hayata sürdürülebilir diyorum. Zira bunun içinde bir sürdürülebilirlikten kastim şu e, ürünlerin sırf sürdürülebilir olması değil aynı zamanda yaşamın sürdürülebilir olması. Bunun Sosyal için yapmamız, ekonomik Aynen. Mi? Sosyal taraf çok çok önemli. Yani e, ve de bunun için nereye gidebilirim dediğinizde Yeşilist'in bu platform olmasını hedefliyoruz. Bunun için de daha fazla daha büyük büyümek için, büyümekten kastım daha e, güzel şeyler yapmak için çalışıyoruz. Peki e, süremiz hala bir buçuk dakikamız var. Ben bir soru daha sorayım o hmm. zaman. E, bu şeyde e, perspektifte diğer e, yeşil şeylerden, çalışmalardan farkınız ne? Ee, şöyle bir farkımız var. İlk önce benim gördüğüm kadarıyla kobilerle birebir çalışma yapan e, başka bu şekilde bir kurum yok. En azından bildiğim dahilinde değil. İkincisi biz her türlü STK'ya ve her türlü bu konudaki girişimi öne çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden de herkesi toplayıcı bir buluşma olmaya, bir buluşma ortma. merkezi evet. olmaya çalışıyoruz. Bu konudaki e, ilgili herkesi toplamaya çalıştığımız için de e, yalnızca A kurumunu ya da B kurumunu duyurmuyoruz. Biz herkesi duyurmak istiyoruz. Bunun içinde de çok ayrımcı da değiliz aslında. Biraz doğru olduğunu ilkeleriniz var yanımda tabii, tabii ki. ki. Ama onlar doğru olduğunu, doğru yere gittiğini, doğru e, isteklerle, doğru hedefle yola çıkıldığını. Tabii ki arada farklı şeyler yaşanıyor ama doğru şeylere gidildiğini düşündüğümüz her şeyi lanse etmeye çalışıyoruz burada her kurumu, kişileri e, bizim için. E, ...lanse ettiğimiz kurumun çok büyük bir kurum olmasına gerek yok ya da kişinin çok önemli bir kişi... ...önemli diye bir şey yok zaten, herkes önemli, her bireyin yaptığı, her kişinin yaptığı önemli. Her şeyi e, ortaya çıkartmak istediğimiz için bence bu noktada birçok zaten e, mecradan ayrılıyoruz... İlk ayrımımız bence bu noktada oluyor. Kobilerle çalışmamızla beraber. Peki. E, öncelikle kızlarınıza böyle güzel bir yol açtığınız için sizi kutluyorum. Hepimizin çocukları adına kutluyorum. E, sevgili Açık Radyo dinleyicileri Ergen Şamlıva, e, yeşilis.com adına bizim bugün konuğumuzdu. Hoş geldiniz. Ömer Şahin ve ben e, önce Ergem Yuvaya yolu açık, gücü bol olsun diyoruz. Sonra sizlere de bir sonraki programa kadar yolunuz açık, gücünüz bol olsun diyoruz. Hoşçakalın.